Türkçe Peri Ne faydası var? Evvel zaman içinde Almanya'da küçük bir kasabada aileleriyle birlikte yaşayan yedi çocuk varmış. Ailenin durumu pek iyi değilmiş. Babaları postanede çalışırmış ve çok az para kazanırmış. Bununla beraber anneleri zengin bir aileden geliyormuş ve dikkatli şekilde tasarruf ediyormuş. Sevgi doluymuş ve çocuklarına çok iyi bakıyormuş. Tek sorun varmış çok cimriymiş. Eğer kullanmak için gerekli değilse bir şey satın almaya gerek duymazmış ve hep şöyle dermiş. Ne faydası var? Yedinci ve küçük çocuğu Hansi çok tatlı ve sevimli bir çocukmuş. Oyun oynamayı ve dans etmeyi severmiş. Ama annesinin bu tavrı onu hep üzermiş. Ailedeki tüm çocuklar her şeyin bir faydası olması gerektiğini düşünerek büyümüş. Hesi hariç hepsi. Yılbaşı çok yakınmış ve bütün çocuklar çok heyecanlıymış. Bu tatlılar çok lezzetli olacak. Anne çikolatalı pasta da yapalım olur mu? Hmm, Jamie için çorap, Ellen için yeni bir okul ceketi. Mükemmel, çocukların ihtiyacı olan her şey tamam. Ben en çok parlak ve güzel bir yılbaşı ağacı için heyecanlanıyorum. Bunu duyan çocuklar daha da mutlu olmuşlar. Anne, anne! Bize ne zaman Noel ağacı alacaksın? Ne? Evet. Bu yıl şöyle düşündüm. Bu sefer yılbaşı ağacına gerçekten ihtiyacımız yok. Bu yüzden almayacağız. Nasıl yani? Hayatım bu kadar cimri olmamalısın. Bir ağaç alacağız ve itiraz istemiyorum. Giderken eşinin canı çok sıkkınmış. Tabii ki ağaçsız bir yılbaşı olabilir. Hala bu durumu düzeltebileceğini düşünüp bir ağaç almaya karar vermiş. Bu arada kocası onun şaka yaptığını düşünmüş. Tabii ki bu kadar katı olamazmış. Ağacı alacağını bilerek gülümsemiş. Bu haber çocukların kalbini kırmış. En çok etkilenen hensiymiş. Ve yılbaşı yaklaştıkça çok daha sessiz ve mutsuz bir hale bürünmüşler. Babaları dikkat edemeyecek kadar meşgulmüş. Ama anneleri fark etmiş ve kötü hissetmeye başlamış. Gerçekten bir ağaç almalı mıyım? Aa, hayır hiçbir faydası yok. Ve kendini bu şekilde ikna edip bir daha ağaç hakkında düşünmemiş. Yılbaşından önceki gün Hansi çok mutsuzmuş. Okuldan geri dönerken, Işıklar ve süslerle dolu, güzel bir yılbaşı ağacı görmeyi çok istiyormuş. Ama bu haksızlık. Madem ağacı annem almıyor, ben alırım. Eve gideceği yerde ormana yönelmiş. Oradaki en güzel ağacı almaya kararlıymış. Ormana ulaşınca etrafındaki ağaçlara bakınmış. Devrilmiş bir ağaç görmüş ve onu kaldırmaya çalışmış. Ama kocaman ağacı kaldıramayacak kadar küçükmüş. Ah olamaz. Bu ağaç bizim için mükemmel. Keşke yardım edecek biri olsaydı. Tam o sırada büyük bir sincap bir ağacın kovuğundan çıkmış. Şaşıran hensiye doğru bakmış. Ve tam önüne sıçramış. Merhaba Bay Sincap. Aa. Sincap ayağa kalkmış ve bir yemiş teklif etmiş. Bu benim için mi? Teşekkür ederim. Ah... Sincap gülmeye başlamış. Hensi de ona katılmış. <gülüyor> Seni yaramaz Sincap. Dinle, bu büyük ağacı taşımama yardım edecek birini bulabilir misin? Sincap ona bakmış ve başını sallamış. Oo, lütfen. İyi bir Sincap olduğundan eminim. Sincap kuyruğunu sallamış ve gülümsemiş. İki bacağı üzerine kalkmış ve güçlü şekilde bağırmış. Oo, bu sesi neden çıkarıyorsun? O bizi çağırıyordu. Bizi! Bizi! Prensi çok sayıda cüceyi görünce sevinmiş ağacı taşımasına yardım etmeleri için sincap tarafından çağrıldıklarını düşünürken yanılmıyormuş. Evet, umarım bu ağaca asmak için yeterince süs hazırlamışsındır. Aa, hayır, evdekiler çoktan kırıldı ve annem yenilerini satın almadı. Çok yazık olmuş. Buna izin veremeyiz değil mi? Hayır veremeyiz. Ona süs yapalım. Sincap bize yardım eder misin? Hensi, cüceler ve sincap meşe palamutlarını, kozalakları ve böğürtlenleri toplarken onları izlemiş. Uçlarından ipe dizmişler, böylece bir ağaca asılabilirlermiş. Şimdi bunları evine kadar taşıyalım olur mu? Hop hop. Hansi tüm bunlara gülmüş. Ağır ağacı kolayca sırtlarında taşıyan cücelerin yanında koşmaya başlamış. Hansi sen yedinci çocuksun ve yedinci sokakta oturuyorsun değil mi? Aaa bunu nereden biliyorsun? <Gülüyor> Biz her şeyi biliyoruz. Aynı zamanda yedi sayısının şanslı olduğunu da biliyoruz. Ve bu seni çok şanslı bir çocuk yapıyor. Peki yedi kere yedi kaç eder biliyor musun? Bilmiyorum. Sadece iki kere yedinin on dört olduğunu biliyorum. Ama kaç eder? Bunu henüz okulda öğrenmedik. Yedi kere yedi kırk dokuz evde. Bunun da çok şanslı bir sayı olduğunu unutma. Bu arada Hensi'nin annesi çok endişeliymiş. Karanlık basmak üzereymiş ve Hensi hala eve dönmemiş. Oh. Genellikle arkadaşlarının evine gider. Aa saçmalıyorum. Sanırım birazdan döner. Hensi ağacı taşıyarak ormandan çıkarlarken mutluluk içinde hoplayıp zıplıyormuş. Ormandaki bütün hayvanlar saklandıkları deliklerden bakıyor ve yanlarından geçerlerken onlara el sallıyorlarmış. Aa ne şirin. Hoşçakal küçük tavşan. Kısa sürede evine varmışlar ama çoktan akşam. Aynı zamanda kar yağmaya başlamış. Hadi ağacı süslemeye başlayalım olur mu? Ve ağacı nasıl da süslemişler. Sincap daldan dala atlayarak meşe palamutlarını ve kozalakları asmış. Cüceler böğürtlenleri almış ve sihir kullanarak onları parlak kırmızı mumlara dönüştürmüş. Ağaç çok güzel görünüyor. Ve ağaç çok güzel olmuş. Yüceler ve Sincap harika bir iş çıkarmışlar. Ağaç şimdi muhteşem görünüyormuş. Evet, artık evlerimize dönmek zorundayız. Aa, mecbur musunuz? Birazdan yılbaşı olacak. Ve biz de ailelerimizle olmak istiyoruz. Evet, hoşçakal Hensi. Umarım bir gün yine görüşürüz. O gece... Ailenin tamamı babalarının eve dönüşünü bekliyormuş. Çocuklar ağaç orada olmadığı için çok mutsuzmuş. Ve anneleri çocuklarını bu halde görünce çok üzülmüş. Ben geldim. Benim sevgili ailem. Neden bu kadar mutsuzsunuz? Hensi hariç. Oh hayatım. Yılbaşı ağacıyla ilgili olarak. Anne çocuklarının bu kadar üzüldüğünü görünce... Büyük bir suçluluk hissetmiş ve sonunda dayanamamış. Gerçekten çok üzgünüm. Ağacı almadım çünkü bir faydası olmadığını düşündüm. Çok özür dilerim. Sen neden bahsediyorsun? Dışarıda çok güzel bir ağaç gördüm. Oy! Yoksa bu bir sürpriz mi olacaktı? Ama çok tuhaf bir sürpriz. Hepsi birbirine bakmış ve dışarı koşmuşlar. Sihirli ağacı gören herkes çok şaşırmış. Çam kozalakları gümüşe ve meşe palabutları da küçük altın çanlara dönüşmüş. Mumlar ışıl ışıl yanıyormuş ve en tepede altın renkli bir yıldız parlıyormuş. Evet, bu şimdiye dek geçirdiğimiz en güzel yılbaşı olacak, öyle değil mi? Yaşasın, yaşasın. Evet, öyle. Anne ağacın oraya nasıl geldiğini bilmiyormuş. Ama yılbaşı mucizesine müteşekkirmiş. Mutlu eşinin ve çocuklarının yüzüne bakınca ne büyük bir hata yaptığını anlamış ve bir daha asla cimrilik yapmayacağına söz vermiş. Ertesi gün Hansi tüm erkek ve kız kardeşlerine cüceleri ve sincebe anlatmış. Onlara teşekkür etmek için... Ormana büyük bir pasta götürmüşler. Ama onları nasıl çağıracağız? Aa, bana şanslayıcı bir şey öğrettiler. Belki üst üste bunu söylersek yanımıza gelirler. Şöyleydi: e, 7 kere yedi, kırk dokuz eder. Çocukların aklı karışmış. Ama yine de söylemişler. Defalarca kez beş beşe söylemişler. Derken cüceler ve sincap yanlarına gelmiş. Çocuklar mutluluk içinde pastayı verirken, cücelere ve yaramaz sincaba teşekkür etmişler. Eve döndüklerinde anneleri tüm çocukları kucaklamış. Ailesini mutlu görmekten daha önemli bir şey olmadığını anlamış. Ne de olsa yılbaşı aileyle beraber zaman geçirmek, diğerleriyle paylaşmak ve ilgilenmek demekmiş. Sonuç olarak Sincap anneye iyi bir ders vermiş.